Hello, today I'd like to read you a Turkish translation of a blog um, posted on realclimate.org by David Archer called Thin Soup and a Thin Story. Bugün size realclimate.org web sitesinde uh, asılmış olan David Archer tarafından yazılmış bir blogu okumak istiyorum Türkçesini tabii. İsmi Sulandırılmış Çorba ve Sulandırılmış Bir Hikaye. İngilizceden çeviren de benim fikri okay. Plankton.com adlı bir firmanın okyanusları gübreleme yoluyla karbon bedelinin hafifletilmesini sağlayacak bir ürünü çok ilgi görüyor. Okyanusun bazı yerlerinde planktonların yetişmesi için gerekli tüm malzeme zaten mevcut. Eksik olan tek şey eser miktarda demir. Kullandıkları her bir atom demire karşılık bitkimsi plankton 50 bin atom karbon israf ediyor. Atmosferden karbon almak için bundan daha güzel bir yöntem olabilir mi? Ancak ağaç biyokitlesi gibi bitkisel plankton biyokitlesinin de ömrü sonsuz değil. O zaman marifet karbonun denizin yüzeyinden derinlere doğru çökelmesini sağlamak. Genellikle sümük ve kaka halinde. Bu malzeme aşağı yukarı bir kilometre derinliğe indiğinde tekrar karbondiokside dönüşebilir ama içinde bulunduğu su kütlesi hava küreyle onlarca hatta yüzlerce yıl temas etmeyecek. Daha önceki yıllarda denizi demirle gübreleme deneyleri yapıldı. Çoğu Ekvatoryal Pasifik, Güney Denizi ve Kuzey Pasifik'te olmak üzere. Bu bölgelerde denizin kimyası demirle gübrelenmeye uygun. Yani buralarda bol miktarda azot ve fosfor var. Bu deneylerin hepsinde görülen şey şu ki bitkisel plankton yetişmesi demir eklenmesiyle kavçulanıyor. Ancak pek çok çalışmada bu yolla gübrelenen yüzey sularından derin denize giren karbonda bir artış maalesef görülemedi. Ancak belki bu uzun süreli gübreleme yapılırsa sümük ve kaka üreten canlılar daha fazla üretime geçerek derin denize gönderilen karbonu arttırabilirler. Bu söylediğim Güney Denizi'nin Kerguelen platosunda yapılan bir çalışmanın sonucuydu. Blaine ve diğerleri 2007. Daha önceki demir ile gübreleme çalışmalarında denizi asit içinde çözelmiş demir tek seferli ve kısa süreli olarak gerçekleştirilmişti. Birkaç gün sonra demir ya parçacıklara yapıştı veya derin sulara karıştı. Ama eğer demir yavaşça çözülen haplar halinde okyanusa atılsaydı o zaman uzun süreli bir demir çözelmesi olacağından deneyler, deneyler daha başarılı olabilirdi. Denizin yüzey sularındaki karbondioksit bitkisel planktonun üreme ve yetişmesiyle tüketildikten sonra suyun hava küreyle teması sonucu tekrar artıyor. Bu da aşağı yukarı bir yıl sürüyor tropik denizlerde. Diyebiliriz ki tropik denizlerin yüzey suları bir yıl sonra hala yüzeyde olacağına göre karbondioksit depolarını tekrar doldurmaları için bol bol var nasıl olsa. Ama tropiklerde bir sorun var. Eğer yüzey sularının kaderi uzun süre yüzeyde kalmaksa o zaman içerdikleri demiri kolayca tükete, tüketeceklerdir ki içerdikleri azot ve fosforu bitkisel plankton kullanabilsin. Belki bazı yüzey suları termokline batabilir ara sıra ama er veya geç tekrar yüzeye çıkıp hava küreden düşen tozun içerdiği demir sayesinde fotosentez yapan plankton tarafından basılacaktır yine. Marino ve diğerlerinin 2006 gösterdiği gibi bitkisel taktonun üremesi okyanusun bu bölgelerinde hızlandırılırsa başka bölgelerinde azalıyor maalesef. O zaman karbon bedelini hafifleteceğiz diye bu yerlerdeki bitkisel kantonun üretimini arttırmanın tek bir anlamı kalmıyor. Çünkü bu zaten kendiliğinden olacak bir şey. Doğal olarak gerçekleşmeyecek bir şey yapmalıyız ki fazla karbonu temiz emebilsin. Dünya okyanusunun tek bir bölgesinde bilgisel planktonun artışı başka yerlerde azalmasına sebep olmuyor. Orası da Güney Denizi'nin derinleri. Burada batan su kitleri, kitleleri taa denizin en derinlerine kadar iniyor. Yüzeylerde kısa bir tür atmak yerine. Ama bu sefer başka sorunlar var. Hayata elverişli tropikler yerine deniz buzu var. Yüzlerce metre derinlere kadar batık karışan sular var. Tek planktona yaramaz. Ve senenin büyük bir kısmı kazandık bu bölgeler. Hadi kolay gübrele bakalım. Model yapan bilimcilerinin çoğunun ortak kanısı şu ki denizi gübrelemek yoluyla hava küredeki karbonu azaltma işlemi pek önümüzdeki yıl içinde etkili bir çözüm olamayacak. Sorunun bir başka parçası da yüzey sularının yüz ölçümü olarak sadece küçük bir yüzdesi Güney Denizi'nde. Model sonuçlarına göre eğer tüm Güney Denizi'ni gübrelersek 2100 yılına kadar atmosferden sadece 15 ppm karbon bileceğiz. Zeeb ve Archer 2005. Evlerimizde kullandığımız ampulleri daha verimli olanlarıyla değiştirerek bundan daha fazla etkimiz olur. Ancak okyanuslar ne kadar karbon inebilir derken belki de yanlış soruyu soruyoruz. Okyanusun tüm biyolojik karbon üretimi yılda 15 gigaton karbon kadar. Gübreleyerek bu miktarı belki yılda 1 gigaton artırabiliriz. Hava küreye her yıl eklediğimiz 7 gigaton karbonu azaltmaya yetmez bu. Ama yardımcı olabilir mi? Bu son zamanlarda tek bir çözümle bütün sorunun üstesinden gelmeyi değerimizden vazgeçmiş vaziyetteyiz. Geleceği birbirine eklenen küçük çözümlerle kurtarmaya çalışıyoruz. Pakala ve Sokolov 2004. Ya da Uluslararası İklim Değişikliği Görev Gücünün 3. grubunun tabiriyle çözümler portfolyosu ile. Peki karbon bedelini azaltmak yönünde ve denizleri gübrelemeye çalışmak en azından gerçekçi bir yaklaşımı. Tropikleri gübreleyerek okyanusun karbon emişini artırmaya çalışmak bence biraz sahtekarlık olur. Çünkü burada zaten doğal olarak plankton üretimi olacak. Reklamının yaptıkları ürün belki derin güney denizinde başarılı olabilir ama oraları gübreleyerek yüzey sularındaki verimi artırmak çok zor olur. Ancak başarılı olabilirsek en azından kendiliğinden doğal olarak gerçekleşmeyecek bir şey yapmış oluruz. Fakat eğer, eğer denizi gübrelemek yoluyla karbon bedelini paylaşacaksak o zaman hava küredeki ve denizdeki karbon kimyasındaki değişikliklerin hesabını saydamlık otuzmalıyız. Bunu belki tropiklerde yapmak kolay olacaktır ama güney denizinde yapmak kabus gibi bir şey ve hatta güvenilir bir hesap yapmak orada imkansız bence. Okyanusun kimyası ile ilgili genel veriler karadan gelen verilerden daha sağlam çünkü okyanusta yerel değişiklikler daha az oluyor. Hatta Galapagos bölgesi gibi sakin uyumu denizlerde üst okyanusun karbon kimyasını ölçmek karada aynı şey yapmaktan çok daha kolay. Ancak okyanus suları çok devinimli karada bu problem yok. Güney Denizi özellikle büyük bir, bir girdap gibi orada bir parça suyu gübreleyip karbon kimyasındaki değişiklikleri ölçmek çok daha zor olacaktır. Ayrıca Güney Denizi'nin yüzey suları pek atmosferdeki karbondioksit kimyasını etkileyemiyor. Çünkü batan sular burada çok derinlere iniyor. Yani atmosferdeki karbondioksiti sabit ve dengeli bir değere indirmek yıllar sürebilir. Gübrelenmiş suyumuzun tüm derin okyanusu doldurmasını beklememiz gerekecek. Bence bu uzun süreli devinimin bir diğer sonucu da şu. Antarktik sularıyla atmosferden emilen bir, bir ton karbonun etkisi başka bir yolla daha çabuk emilen bir ton karbonun etkisine eşit olamıyor. Bu yöntemin etkinliği çok düşük ve hesabını tutmak çok zor. Dolayısıyla ben olsam denizi gübreleme ve daha çok ağaç çekme yollarından sakınırım. Bu yöntemler, yöntemlerle hava küreğeden ne kadar karbondioksit eksildiğini hesaplamak çok zor. Ayrıca uzun süreli bir çözüm değil çünkü okyanus akışkan ve sızdırıyor. İnsanoğlu ilerle ve gübrelemeli ki istenen atmosferden karbon eksilsinmesi başarılı bilsin. İklim değişikliği sizi endişelendiriyorsa, yer devrenleri ki İklimi yoluna koymak için denizi gübrelemek ne ekonomik ne de pratik bir mühendislik yolu olamıyor gibi geliyor bana.